geçmeyin. ay Salı ve Çarşamba Türkiye saatiyle 11'de Radyonuz Burç Efendi. Efendim merhabalar. Burç Efem'den çocuk deyip geçmeyin programından selam ve saygılarımızla bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim dünkü programımızda çocuklarda aidiyet duygusunun gelişimiyle alakalı bir takım bilgiler vermeye çalıştık. İletişim konusunun hemen arkasından işledik aidiyet duygusunun gelişimini. Aidiyet duygusunun gelişiminde iki temel özellikten bahsettik. Bunlardan bir tanesi emniyet, çocuğun kendisini emin ellerde hissetmesi ve güven duygusu, çocuğun... Ailesine karşı, annesine karşı güven duygusu içerisinde olması. Yani bu şöyle bir duygu değil güven duygusu. Oğlum bana güven, işte ben seni çok seviyorum falan değil. Hayır, çocuğun bizzat ruhuyla hissettiği bir duygudan bahsediyoruz güven duygusu olarak. Yani annenin çocuğa doğal bir şekilde ve incitmeyecek bir şekilde yaklaşıyor... Bakıyor, konuşuyor, gülüyor ve suni davranışlar içine girmeden kuzum diyor olusuyla birlikte çocuğun içerisinde gelişen bir duygudan bahsettik. Güven duygusu. Efendim hemen onun arkasından ailede aidiyet duygusunu pekiştirecek bir iki pratik özellikler vermeye çalıştık. Pratik örnekler vermeye çalıştık. Bunlardan bir tanesi aile toplantılarıydı. İkincisi... Sessizlik eğitiminden bahsetmiştik ve hemen arkasında da sinema günleri aile içerisinde düzenlenebilir demiştik ve bugüne geldik. Bugün birazcık daha ben müsaade ederseniz aile toplantıları kısmında durmak istiyorum. Neden aile toplantılar kısmında durmak istiyorum? Çünkü bu oldukça önemli bir konu. Aile toplantıları olmayan bir aile idare edilebilme yeteneği. Ailenin aidiyet duygusunun gelişebilmesi oldukça zordur. O ailede yetişen çocuklarda aidiyet duygusunun gelişebilmesi oldukça zor bir şeydir. Eğer aile toplantıları var ise, çocuklar bu toplantının bir parçası olduğunu kendilerinde hissediyor ise, söz hakkı olduklarını düşünüyor ise, o takdirde çocukların içerisinde çimlenen, demlenen, yeşeren bir duygu keyif içerisinde o ailenin içerisinde olmanın verdiği bir duygu aidiyet duygusudur demiştik. Yalnız aidiyet duygusu oluşsun diye yapılan toplantılarda çok defa geriye dönüşüm olarak bana gönderilen e-maillerde e, yahut da e, telefonla zaman zaman yahut da programlarda zaman zaman karşılaştığım ailelerden geriye dönüşüm olarak duyduğum şey şöyle bir yanlış yöne doğru gidildiğini görüyorum. Yani çocuğun hesaba çekildiği yahut da babanın güç gösterisinde bulunulduğu yahut da ya hadi bitirin şu toplantıyı şekline dönüşen bir toplantılar şekline dönüşmüşse eğer haline dönüşmüşse bu e, aile toplantıları öylesi bir aile toplantısından bahsetmiyoruz yani. Çocuğun keyif aldığı babasını yeniden tanıdığı annesini yeniden tanıdığı bir ortamdan. ...demokratik bir ortamdan... ...efendim... ...çocuğun kendi ruhunu hissedici bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi... ...bu açıdan bakıldığında... ...yanlışa doğru gitmemek adına da... ...birkaç tane tavsiyede bulunmaya çalışacağım... ...efendim tavsiyelerde bulunacağım... ...bir yazı var aslında... ...Moral Dünyası dergisinde... ...Rümeysa Telli hanımefendinin... ...bir yazısı var... ...Rümeysa hanım bir öğretmen... ...aynı zamanda kendisi kendisinin de bizzat ailesinde uyguladığı, pratikte de yazıya dönüştürdüğü aile toplantılarından neler kazandığını, ailesi adına neler kazandığını ve aile içerisinde neler olduğuyla ilgili bir yazı yazmış Moral Dünyası dergisine ve bu yazının hemen arka tarafında da son bitiş kısmında da aile toplantısı ne değildir diye bir bölüm eklemiş. Efendim oldukça çarpıcı bir bölüm. Şöyle söylüyor maddeler halinde Rümeysa Hanım. Aile toplantıları çocukların yargılandığı bir mahkeme değildir. Çocuklar yanında büyüdükleri yetişkinlerin aynısı olduklarından belki onlardaki hatalara bakıp kendimizi yargılayacağımız bir yerdir. Yani çocukları, çocukları yargılayacağımız yerde çocukların hatalarına bakıp belki bir Öze dönüş öze bakış ile kendimize bakış ile bu çocuk bu hatayı neden yapıyor diye anne babanın belki de bizzat kendi kendilerini hesaba çektikleri nefsen hesaba çektikleri yoksa çocukların karşısında oğlum sen yalan söylüyorsun çünkü bunun sebebi benim aslında çünkü ben de çok yalan söylüyorum diye değil hayır çocuğun kendisi olduğu bir anda bakıyoruz ki çocukta bir anormal davranışlar belirtisi var. Çocuk bazı şeyleri değiştirerek, korkuyla ve ürpertiyle anlatıyor veya yalan söylüyor veya bir isteğini yerine getirebilmek için saldırı metodunu deniyor, parçalayarak, karşı taraftakini yıpratarak isteğini elde etmeye çalışıyor. O takdirde anne içine dönüp sessiz bir şekilde kendi yavrusunu gözlemleriken evet diyecek, tıpkı benim gibi, ben nasıl hırçınca isteklerimi yerine getirttirmeye çalışıyorsam şu anda benim kuzum da benden gördüğü şeyin aynısını bak şu istişare şu toplantı masasında da yerine getiriyor. Benden gördüğünü taklit ediyor diyerek aslında çocuğunun tanıması için bir ortam olduğunu anne baba düşünmesi lazım aile toplantıları sırasında. Dolayısıyla çocuk orada yaptığı yanlışlar ile veya önceki hafta yaptığı yanlışlar ile. Yargılandığı bir yer değildir aile toplantıları. Ne değildir diye yine bakıyoruz. Babanın otoritesinin sarsıldığı yer de değildir aile toplantıları. Baba otoritesinin sevgi ve muhabbete dayanan çok daha sağlam bir zemine oturduğu yerdir aile toplantıları. Yani çok defa babalar zannediyor ki, Aile toplantılarında yani şimdi hanımla, çolukla, çocukla, beleyle, becikle toplanacağız. Ya ne konuşacağız burada? Zaten ben yürütüyorum yani bu ailenin işlerini. Çoluk çocuk ne anlar yani ailenin işlerinin yürütülmesinden? Şimdi ona mı soracağız? Hanım bir sürü şey söyleyecek, kız bir sürü şey söyleyecek. Yani bizim durduk yere o kadar oluşturduğumuz otorite sarsılacak değildir aslında. Katılımcı bir aile olmanın, aile içerisinde alınan kararların... Sorumluluğunun da ortaklaşa paylaşıldığı bir yer olduğu için aile toplantıları babanın otoritesinin daha da sağlamlaştığı bir yerdir. Baba birçok sorumluluğu tek başına kendi başına sırtlandığı ve yüklendiği için aslında o sırtlandığı ve yüklendiği yüklerin de çok defa altında kaldığı için stres ve sıkıntılar içerisinde eve oflaya puflaya gelmek yerine ve çocuklarını da çok defa beni anlamıyorsunuz, hanımına da çok defa zaten beni anlasaydın böyle konuşmazdın gibisinden ithamlara, efendim saldırılara, çocuklarına karşı bu türlü sözlere gerek kalmadan babanın bir oflamasının aslında çocuklar içinde bir anlam ifade edebilmesi için eş açısından da babanın bir yüzünün asık olması, eş açısından da bir anlam ifade edebilmesi için baba. ...kendini o toplantı masasında ifade etmesi lazım. Böylelikle korkmaması lazım baba. Otoritem sarsılıyor, çocuğun eline düştük, çoluk çocuğun eline düştük diye değil. Hayır, ben çocuklarımdan güç alıyorum. Ben eşimden güç alıyorum. Ben duygularımı, yorgunluklarımı, işin yolunda gitmeyen kısımlarını... ...ve yolunda giden sevinçli kısımlarını ailemle paylaşarak... Onlarla birlikte bir kolektif ruh içerisinde kendi kendimi geliştirmeye, iş hayatımı geliştirmeye çalışıyorum diye düşünmesi lazım. Yoksa orada babanın otoritenin sarsıldığı, babasının otoritenin sarsıldığı yer değildir aile toplantıları. Aile toplantıları ne değildir? Devam ediyoruz. Ailede güçlü olan bireyin güç gösterisinde bulunduğu. İstediği kararları zorla uygulatacağı bir yerde değildir. Aslında dikkat edelim. Aile içerisinde çok defa güç dengeleri bozuktur. Yani birileri güçlü, birileri zayıf. Birileri çok konuşabilen, birileri çok duygusal olabilen, birileri çok ağlayabilen, birileri çok gülebilen farklı farklı karakter ve kişilikte ve mizaçta kişileri bir arada tutan bir organdır aslında aile içinde barındığı bir yapıdır aslında aile. Eğer ailenin içerisinde çok konuşan, dili çok laf yapan, aklı çok çalışan birisi var ise o takdirde aile toplantıları az konuşan kişinin de görünebildiği, onun da duygularının açılabildiği, ona da söz hakkının sağlanabildiği oğlum bir dakika ya, çok konuşuyorsun. Bak kardeşine ver sözü birazcık da o duygularını o düşüncesini ifade etsin denildiği bir ortam olduğu için ailede güçlü bir bireyin etrafında efendim diğerlerinin ezildiği değil. Hayır güçsüzün de duygusalın da zayıfın da kendisini sergileyebildiği bir yer olduğu açısından karakter ve kişilik gelişimlerine de oldukça büyük tesir eden bir organdır aslında aile toplantıları. Peki ne değildir aile toplantısı? Yine devam ediyoruz Rümeysa Telli Hanım'ın moral dünyasındaki yazısından. Aile içi saygının kaybedildiği bir yer de değildir orası. Belki o zamana kadar asla dile getirilmemiş konuları saygı çerçevesinde anlatabilmenin ve dinleyebilmenin öğrenildiği yerdir aslında aile toplantıları. Yani aslında bir bakıldığı zaman aile içerisinde konuşulamayan... Ama kin ve nefretin yahut da öfkenin sebebi olan bir takım duygular vardır. Bir takım olaylar vardır. Düğün sırasında yaşadıklarımız vardır. Yahut da kayınvalidemin söylediği şu söz vardır. Yahut da kayınpederimin bana yaptığı şu vardır. Yahut da görüncemin yahut da eltimin ama neyse susuyorum diye içimize attığımız bir takım şeyler vardır. Ve bu şeylerden dolayı aslında kör topal gidiyordur aile mekanizması. Efendim biz falanca yere tatile gitsek mi? Filancayla konuşsak mı? Hayır hayır ben orayı istemiyorum. Niye istemiyorsun? E çünkü içimde bir takım duygular var. Görümcem var ya o görümcem yahut da o işte kayınvalidem yok mu? Senin annen yok mu aslında? Senin annen diyemediğimiz ama içimizde bizi dürtükleyen söylesek eşimizle kötü olacağımız duyguların da bir şekliyle saygı ve nezaket çerçevesi içerisinde dengeli bir şekilde konuşma yeteneğinin de kazanıldığı bir yerdir orası aile toplantıları dolayısıyla bir beyefendi kendi annesi hakkında eşinin saygıdeğer kelimeleriyle birlikte o hanımefendinin duygularını dinleyerek saygısızlığa kaçmamış ölçüde kendisine yapılmış olan kendisini incitmiş olan bir takım davranışları o beyefendi saygı çerçevesi içerisinde dinlemeli, duymalı ve ona ait hadi bakalım göster şimdi babalığını, eşliğini ve problem çözme yeteneğini benim içimdeki bu duygularla alakalı ne yapabiliriz sorusuna ailecek belki de cevapların bulunduğu bir yerdir aile toplantıları. Bu sadece hanımefendinin değil aynı zamanda genç kızın da babacığım. Ben oraya gitmek istemiyorum. Çünkü sebep şundan şundan dolayı. O kız gittiğimiz evdeki kız beni rahatsız ediyor. Ben onunla çok uyum sağlayamıyorum. Şundan şundan dolayı. Evet belki teyzemin kızı olabilir, amcamın kızı olabilir. Ama o kızın şu şu davranışları benim hoşuma gitmiyor. Ben de zorda kalıyorum diyebildiği ve ona ait de... Peki hanım nasıl çözeceğiz bu problemi denilip kafa kafaya verildiği... O istişare ortamı ve problem çözme yeteneklerinin ortaya konulduğu bir yerdir. Yoksa eğer bu problemler çocukların içerisinde, anne babanın bizzat kendi içerisinde, çözülmeden öyle kara kutular içerisinde saklanmış yılanlar ve çıyanlar gibi sanki bilinç altında durur ise... Eşler birbirlerine bakarken içlerindeki bu öcülerle birlikte çocuklar içlerindeki bu korkularla birlikte çözemedikleri problemlerle birlikte evin içerisinde dolanıyorlarsa eğer o takdirde o evin içerisinde sıkıntılar, kavgalar ve agresif davranışlar ve hırçın davranışlar ve zaman zaman patlama noktasına gelen zaten senin annen yok mu ile başlayan cümlelerin duyulmaması içten bile değildir. Dolayısıyla hava alma mekanizmasının azıcık balığın su yüzüne çıkıp bir nefes alıp tekrardan bazı balıklar öyle yapıyorlar suyun içerisinde uzun süre kaldıktan sonra bir nefes alma miktarı yukarıya çıkıp tekrardan aşağıya doğru iniyorlar bir nefes alma miktarı kadar yukarıya çıkıp aile toplantılarında kişinin kendisini ifade ettiği ve nefes aldığı bir yer olması lazım aile toplantıları. Efendim aile toplantıları ne değildir ve nedir kısmına devam edersek aile toplantıları isteklerin kabul ettirme ve dayatma makamı değildir. Aile toplantısı ailenin bir ferdinin diğer fertleri de düşünerek onları rahatsız etmeyecek, ürkütmeyecek taleplerinde bulunduğu yerdir. Yani Baba olarak sizin bir dileğiniz ve niyetiniz var. Nedir? Efendim şunu şunu şunu istiyorum. Evet sevgili babacığım ama bunu kızın istemiyor. Bak bunu oğlun da istemiyor. Ve eşin de istemiyor. Tek başına kaldın. Ne olacak şimdi? Hadi sergile işte problem çizme yeteneğini. Ve çocuklar senin gözüne bakarak bir problemin baba tarafından nasıl çözüleceğini bir öğreticilik şeklinde... Bir babanın baba yetiştirir gibi, bir babanın kız çocuğunu yetiştirir gibi hadi çöz yeteneklerini göster de çocuklar da senin elinde yetişsin. Öyle çocuklara dayatıldığı, çocuklara isteklerin zorlandığı yahut da işte bir takım yaptırımların zorla uygulandığı bir yer değildir aile toplantıları. Ya herkes kendi düşüncesini özgürce söyleyebilme, ifade edebilme. Baba eğer bir şey söyledi ve çocuk bu sözlerinin doğru olmadığı kanaatini taşıyorsa... ...etken ve güçlü bir ruha sahip olan çocuğunu baba gördüğünde... ...babacığım senle aynı konuyu aynı fikirde değilim. Çünkü şöyle şöyle şöyle dediğinde baba bundan haz almalı, keyif almalı. Koçum benim diyebilmeli, arslanım benim diyebilmeli... Kendi ruhu işte böyle güçlü bir çocuğa sahip olmanın hazrını baba yaşamalı için de... ...yoksa çocuğu tersleyip azarlayıp hadi be sen de oradan denildiği bir yer değildir aile toplantıları. Nedir peki aile toplantıları ne değildir aile toplantıları? Son maddemizi de okuyalım sonra bir reklam arası vereceğiz. Aile içerisinde aile sisteminin nasıl işlediği... Problemlerin nasıl çözüldüğünün bizzat yaşanarak çocukların gelişim dönemine katkı sağlayan en önemli mekanizmadır. Evet yani bir babanın küçüklükten itibaren nasıl yetiştiğinin aslında bilgi bankasıdır aile toplantısı. Çocuğunuz 7 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında ama aile toplantılarında babalığın nasıl yapıldığının gözlendiği bir yerdir işte aile toplantıları.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 Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Gönderdiğiniz mesajlara cevap vermeye çalışacağım. İlk mesajımız Figen Hanım'dan gelmiş. Şöyle soruyor. Selamun Aleyküm Hocam. Çocuğumuz ailesine fazla bağımlıysa ne yapmamız gerekir? Bir şeyler yapacağı zaman bizi hep yanında istiyor. Efendim aidiyet duygusu oluşturmaya çalışırken ya hutta çocukla arada bağı kurmaya çalışırken, eğer çocuk adına anne baba hareket ediyor ise, vereceği kararlarda, çocuğun vereceği kararlarda, anne baba bizzat rol almaya çalışıyor, ve çocuğun yeteneklerinin geliştirilmesine anne baba izin vermiyor ise, çocuğa neredeyse bir tapınırcasına, ...çocuk adına düşünüyor, çocuk adına yaşıyor... ...çocuk düştüğü zaman anne baba oop diye ayağa kalkıyor ise... ...o çocuk bir süre sonra anne babasız hareket edemez vaziyete gelir. Halbuki her gelişim döneminde çocuğun ihtiyacı olan şeyler... ...çocuğun önüne konulması lazım. Çocuk 3-4 yaşına geldiyse bir kardeşi olması lazım. E kardeşi yok hocam 3-4 yaşına geldi... ...o zaman kardeşlik görevini senden isteyecek çocuk... Yahutta da işte kreşe gitmesi lazım. E kreşe de göndermiyoruz, ben çocuğumdan ayrılmak istemiyorum, benim yanımda kalacak. O takdirde işte çocuk örneğin sosyalleşme gereğini yerine getiremez. Çocuğa bir elbise alınacak, onun beğeneceği elbise yerine siz ona bir takım şeyler öne sürüyorsunuz. Efendim çocuğunuz düştü, hemen birdenbire ayağa kalkıyorsunuz, koşuyorsunuz, üstünü başını temizliyorsunuz. Efendim ne yapacağınızı şaşırmış vaziyettesiniz yahu bir düşsün ne var yani bu kadar telaş niye düşsün ki çocuk yaşamı bir tatsın yaşamı bir tatsın ben bir örnek vereyim efendim çocuklarla birlikte bir parktayız efendim bizim küçük çocuk 21 aylık 22 aylık Levent'imiz efendim parkta dolaşırken bizden ayrı olarak sağ solu gözlemliyor. Dolaşırken sonra bir ara kafasını kaldırdı bizden baya bir uzaklaştığını gördü. Biz de ağaçların dibinde çimenlerin üzerinde oturmuş vaziyetteyiz. Sonra bizi gördü koşarak üzerimize doğru gelmek istedi. Park alanının içerisindeyiz. Etrafımızda da değişik aileler var. Herkes çocukların kimisi bisiklete bindirmiş vaziyette. Kimisi eşiyle efendim sohbet eder vaziyette. Bizim delikanlı bize doğru koşarak gelirken birden düştü. Ben gözlemliyorum. Annesi de öyle gözüyle bakıyor çocuk kalktı biraz bize baktı bizde bir telaş olmadığını görünce ayağa kalkmak ve tekrar koşmaya doğru heveslenirken o sırada yan taraftaki bir tane hanfendi bir bize baktı bir çocuğa baktı Allah Allah dedi gitti bize kızarak yani Allah Allah dedi gitti kalk yavrum yerden dedi. Kaldırdı, çocuğun üstünü başını sildi ve ondan sonra hadi dedi git dedi, çocuğu ondan sonra gönderdi. Ne yaptın o sırada? Yaptığın şey çocuğun ayağa kalkma ve kendi başına hareket etme becerisi eğitimi sırasında sen o çocuğu ayağa kaldırarak yanına bir payanda olmadan, yanına bir destek olmadan çocuğun sanki ayağa kalkamayacakmış gibi çocuğa bir his verdin. Eğer ikinci düşüşünde o çocuk sağa bakacak, sola bakacak, kendisini kaldıracak bir ele bakacak. Eğer o el gelmez ise belki de kendisi de ayağa kalkmak istemeyecek. Halbuki bırakın bir düşsün çocuk. Düşsün ve kendisi ayağa kalksın. Ben yine bir sohbet sırasında ülkemizin de ünlü psikologlarından... Değerli Doğan Cüceloğlu hocamızın bir anısında bahsettiği konuyu arz etmek istiyorum burada. Doğan hocamız kendi hocasının yanındayken onun evinin içerisindeyken hocayla karşılıklı konuşurken kendi öğrencilik yıllarında galiba o yanındaki hocanın çocuğu koltuğun üstüne doğru çıkmak istiyor. Çocuk önce bir hamle yapıyor, sonra ikinci hamleyi yapıyor, sonra ayağını koyuyor, çıkamıyor koltuğun üstüne bir taraftan. E, bizim sevgili Doğan hocamız da tabii o zamanki mesleğinin ilk adımları sırasında. Bakıyor çocuğa acıyor, zorlandığını görünce kaldırıyor çocuğu kanepenin üstüne veya koltuğun üstüne koyuyor. Kendi hocası ona diyor, ne yaptın? Çocuğum şu anda tecrübi bir yaşam eğitimi alırken kendi kendine... ...yetebilme, kendi kendine becerebilme eğitimi alırken... ...sen ne yaptın da çocuğun o sırada o eğitimini yarıda bıraktıracak bir hamle yaptın. Bu belki çocuğun yaşamı içerisinde 3-5 kere karşılaşılacak bir şeydi... ...ama sen çocuğumu kaldırdın, oraya koydun, çocuğumun eğitimine sekte vurdurdun. Tıpkı bunun gibi, eğer çocuğumuza, tapınırcasına, onun her hareketini... Kendi kollarımız ve kanatlarımız içerisinde tutarak kaldırarak indirerek onun gelişim sürecini gelişmesine eğer engel olursek o takdirde çocuk bir süre sonra bir bakıyoruz ki anne baba bağımlısı haline gelmiş yemek yerken çatal tutamıyor yolda koşacakken kaldırımdan inemiyor havuza düştü yüzemiyor efendim komşunun çocuğu ona bir şey söyledi ağlıyor. Bizsiz dışarı çıkmıyor, babasız içeriye girmiyor, bağımlı hale geldi. İşte bu takdirde çocukların o ilk gelişim süreci içerisinde, çocukların içerisinde demin de söylediğimiz bir husus vardı, güven duygusu. Çocuk içerisinde güven duygusunu geliştirirse eğer, yapabileceği, edebileceği şeyleri görür, tecrübi eğitimini tamamlar ise o takdirde çocuk öyle çok da anne baba bağımlısı olmaz. Yalnız bir tek bu husus değil. İkinci bir şey daha söylemekte fayda var. Eğer çocuk özellikle anneden yeterince ilgi ve sevgi alamadı ise, hocam ben çocuğumu çok seviyorum, çok ilgileniyorum ama yine de benim peşimi bırakmıyor. Bakın bunu söylüyorsanız bir de şuna dikkat edin. ...çocuğunuzun ihtiyacı olduğu anda mı çocuğunuza ilgi ve sevgi veriyorsunuz... ...yoksa kendi boş kaldığınız vakitlerde mi çocuğa yöneliyorsunuz? Yahut da kendi haz kaynaklarınız harekete geçti... ...ve çocuğunuzu sevmek istediğiniz zaman mı çocuğunuzun üzerine gidip... ...elmalı şeker gibi yalıyorsunuz çocuğunuzu? Çocukla ilgilenmek ve sevmek dediğimiz şey... ...çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak dediğimiz şey... Çocuğun duygusal ihtiyaçları olduğu an, çocuğun sinyal gönderdiği an, eğer anne özellikle çocuğun o duygusal ihtiyaçlarına karşılık vermiş ise, o çocuk, evet o çocuğun içerisinde ilgi ve sevgi, duyguları doymaya başladı, başlıyor diyebiliriz. Ama çocuk ilgi ve sevgi ihtiyacını anneye sinyal göndererek, nasıl sinyal gönderiyor? Ağlıyor, mızmızlanıyor. Anne de of bıktım ya git odaya diye sesleniyor. Yemek yapıyorum görmüyor musun diyor. Telefonla konuşuyorum ya bir sus diyorsa eğer. Çocuğun o ihtiyacı olduğu ana denk getirmiyor ise anne ilgi ve sevgisini daha sonra yanına gidiyorsa çocuğun. Hadi şimdi söyle bakalım ne istiyordun deminden beri telefon konuşurken telefonla konuşurken ağlıyordun. Şimdi söyle bakalım diyorsa eğer. ...yahut da bak şimdi içimde coştu, seni sevmek istiyorum dediği anda... ...çocuk oyun oynuyor, oyundan koparıp yerlere yatırıp öpüyor, kokluyor ise... ...kendi haz duygularını tatmin ediyor ise... ...o takdirde bu çocuğun içerisinde doymamış olan ilgi ve sevgi olur... ...ve böylesi çocuklar da yine anne ve baba bağımlısı olabilir. Üçüncü bir husustan daha bahsedelim. Çocuk eğer evin içerisinde şiddet görüyor ise... Çok garip bir şeydir bu. Lütfen dikkatlerinizi çekmek isterim. Kimden şiddet görüyor ise çocuk özellikle ilk çocukluk döneminde ona bağımlı olur. Neden bağımlı olur aslında çocukluk sırrının trajik bir öyküsüdür bu. Çocuğa örneğin anne sert davranıyor. Çocuğu duygusal olarak yıpratıyor, bağırıyor, çağırıyor, yırtıyorsa eğer anne ortalığı ve ona göre çocuğunu terbiye etmeye çalışıyor ise o çocuk anneden şiddet görmemek için, annenin şerrini üzerine çekmemek için gözünü ay çiçeğinin aynı güneşe doğru döndüğü gibi anneye doğru döner ve sokakta yürürken annenin eteğine yapışır. Markete giderken annenin yanındadır. İki adım öteye gidemez. Niye gidemez? Çünkü iki adım öteye gitmiş olsa, yanlışlıkla raftaki bir şişeyi devirecek olmuş olsa, biliyor biraz sonra başına geleceği. O yüzden annenin eteğinin dibinden ayrılamaz. Kendi başına iş yapma becerisine sahip değildir. Çünkü annenin yahut da babanın şerrinden korkuyordur. Üçüncü husus da bu. Dolayısıyla... Aidiyet duygusuyla bu söylediklerimin hiç alakası yok. Değerli Figen Hanım'ın mesajından yola çıkarak bunu iletmek istiyorum. Aidiyet duygusu dediğimiz şey bunların tam zıttında olan bir şey çocuğa doyasıya güven ve emniyet hissini tattırmaktır. Efendim sorular göndermek istiyorsanız konuyla alakalı veya farklı sorular sorunlarınızla alakalı sorular göndermek istiyorsanız e-mail adresimiz agunes harfi burcfm.com.tr Yahutta da çocuk deyip geçmeyin çocuk deyip geçmeyin e harfi burcfm.com.tr efendim sorulara verdiğimiz cevapların bir kısmı yazılı olarak da yine internet üzerinde var eğer arzu ediyorsanız oradan da soru gönderebilir yahutta da verilmiş soruları da okuyabilirsiniz o internet adresimizde www.ademgunes.com ademgunes.com adresinden de daha önceki sorulara verdiğimiz cevaplara bakabilirsiniz. Görüşlerinizi, isteklerinizi bizimle paylaşın. Bulç bir boşluk bırakın ve mesajınızı yazdıktan sonra 3077'ye gönderin. Efendim bir sonraki dinleyicimizin mesajına bakalım. Merve Hanım şöyle bir soru sormuş. Selamlar hocam. Yazılarınızdan çok şey öğreniyorum ancak Anadolu pedagojisini uygulama konusunda ayrıntılı bilgiye ulaşmak istiyorum. Benim oğlum 21 aylık. Ben çocuğumun her dediğini istediğini yerine getirmeli miyim? Eğer öyleyse bu kaç yaşına kadar sürmeli. Mesela evde çocuğumu kısıtlamıyorum ama başka bir yere gittiğimizde mecburen açıklama yaparak eve zarar vermesini önlemeye çalışıyorum. Benim açıklamalarımı anladığını düşünüyorum. Yoksa yanılıyor muyum? Bir alışveriş merkezinde binilecek bir şey gördüğünde hemen binmek istiyor ve bindiriyorum. Fakat ileride her istediği olan şımarık bir çocukla karşılaşmak istemiyorum. Ne yapmalıyım? İzah ederek her istediği maddi şeyi elde edemeyeceğini öğretmeye ne zaman başlamalıyım? Bu arada ben bir doktorum. Fakat çok disiplinli bir ailede yetiştim. Annemden şiddet de gördüm. Bu yüzden mi bilemiyorum birçok konuda kendime güvenim yok. Hastalarım çok memnun ama ben hiç kendimden emin olamıyorum. Bunca yıl annem de zor günler geçiriyordu. Yoksa bizi üzmek istemezdi diye düşünerek ona hiç kızmadım. Hatta o da bize yaptıklarından çok üzgün olduğunu sık sık dile getirir üzülür. Fakat... Anne olduktan sonra onu affedemez oldum. Şu an kompleksi olmamı onun davranışlarına bağlıyorum. Ve içten içe ona çok kırılıyorum. Tam tersi olması gerekmez miydi? Yani anne olunca daha affedici olmam gerekmez miydi? 20 yıl sonra nereden çıktı bu kırılganlık hocam? Çok uzun yazdım. Hakkınızı helal edin. Şimdiden teşekkürler demiş Merve Hanım. Doktor Merve Hanım. Efendim soruları tek tek isterseniz cevaplandırmaya çalışayım. Anadolu pedagojisinde çocukların her isteği yerine getirilmesi lazım değil. Çocuğun duygu dünyasında yaşadığı her şeyi, yaşamak istediği her şeyi... ...ilk erken çocukluk döneminde yaşaması lazım. Ki bunun içerisindeki en önemli duygu merak duygusu. Erken çocukluk dönemi dediğimiz dönem özellikle 0-2 yaş... Ve azalan tesiriyle dört yaşa kadar olan dönem. Çocuk etrafta merak duygusuyla elini attığı her şeyi, kalemi, defteri, silgiyi, çekmeceyi, çekmecenin içerisindeki incik, boncuk, cıncığı neler olduğunu ilk erken çocukluk döneminde öğrenmesi lazım. Annenin burnunu tutuyor olabilmesi lazım. Bu özgürlüğü olması lazım. Ablanın saçını çekiyor ve çekiyor olduğundan ablanın yüzünün buruşuyor olduğunu hissetmesi lazım. Mutfağa gidebilmesi lazım. Orada kendisine zarar verilmeyecek bir mutfak ortamı çocuğa sunulmuş olması lazım. Yani çocuk yaşamı tanıyabilmesi için özellikle erken çocukluk, ilk çocukluk döneminden itibaren duygu dünyasını merak hissiyle dolduracak her şeyi kendi önünde özgürce görüyor olması lazım. Çekmeceler kilitlenmemesi lazım. Televizyon düğmeleri işte bantlanmaması lazım. Çocuğun elini duyusunu kontrol etmek için veya eşyanın sertliğini yumuşaklığını kontrol etmek için eline attığı bir şey çocuktan uzak tutulmaması lazım ki çocuğun o zaman gelişim sürecini geciktirmiş olur. 6-7 yaşına gelen çocukta hala bir takım eksikliklerin olduğunu fark ederek o çocuktan bunalmaya başlarsınız bu sefer. Yani 8 yaşındaki çocuğa bakarsınız 3 yaşındaki çocuk gibi hala bir takım şeyleri öğrenememiş olmuş olur. Bizim Anadolu pedagojisinde tarif etmeye çalıştığımız şey çocuğun duygu dünyasında özgürlüğü ancak davranışlarında da disiplin içerisinde bulunmayı öngörüyor. Ve bu disiplini sağlayacak olan kişi de Erken dönemden itibaren, 2-3 yaşından itibaren de baba oluyor olması gerekli. Yani çocuk efendim her istediğini elde etmek istiyor. Anne sakız istiyorum. Anadolu pedagojisine göre sakız almamız lazım. Öyle bir şey yok. Hayır. Eğer sakız alma ihtiyacı var ise eğer alacak iseniz ki tavsiye etmiyorum o zaman sakız alınabilir. E alınmayacak ise bunu çok net olarak çocuğa söylenilir, kararlı bir şekilde söylenilir. Ve çocuk asla anne babasının almış olduğu bu kararı aşamayacağını da kendisi bilmesi lazım. Çocuk isteklerinin yerine getiriliyor noktasında anne babaya güven hissiyle beraber tabi olması lazım. Eğer parkta gidiyorsunuz, oyuncak oynamak için çocuk işte bir yere çıktı. Eğer siz o anda oynanmaması gerektiği kanaatini taşıyorsanız, çocuğun yaşına göre olmadığı o oyuncağın kanaatini taşıyorsanız... ''Çocuğa daha önceden vermiş olduğunuz güven duygusuyla hitap ederek, o rahmetle süslenmiş ses tonunuzla hitap ederek, kararlı bir ses tonunuzla hitap ederek çocuğu o oyuncaktan alıkoyabilirsiniz.'' ''Zarar verecek çünkü kendisine.'' ''Burası iyi anlaşılması lazım.'' Yani çocuğu her şeyde serbest bırakmaktan değil, hayır merak hissinin giderilmesi, çocuğun gelişim döneminde, biraz önce bahsettim bizim çocuk koşarken düştü, İşte burada serbest bırakılması, koşabilmesi, düşebilmesi noktasında serbest bırakılması lazım. Yani yaşayarak öğrenmesi noktasında serbest bırakılması lazım, yoksa tamamen serbest bırakmaktan değil. Değerli Merve Hanım'ın son cümlelerinde 20 yıl sonra annesine olan kırgınlıktan bahsediyor. Kendi yeteneklerinin gelişmemesi noktasında annesinin agresif, hırçın ve sert mizaçlı bir anne olmasının yükünü, sıkıntılarını kendi çocuğu olduğu anda hissettiğinde ve kendisine ait güven duygularının oluşmadığını gördüğü andan itibaren anneye karşı bir kırılganlığı hissediyor. Ve nereden çıktı diyor bu 20 sene sonraki içimdeki his. Evet şu anda eğer çocuklarımıza o güven duygusunu veremez isek çocukların yetiştirilmesi noktasında hırçınlığımız ve kendi hislerimize yenik düşer ve çocuğun gelişim evrelerini takip edemez isek 20 yıl sonra doktor dahi olmuş olsa bize karşı kırılganlık belki öfke belki kızgınlık içerisinde bir çocuk yetiştirmiş oluruz. Evet çocuğu en iyi okullarda okutmuş, mühendis yapmış olabiliriz. Master'ını, doktorunu efendim her türlü üniversitelerde, yurt dışındaki üniversitelerde tamamlatmış olabiliriz ama önemli olan çocuğun ruh dünyası. Ben Merve Hanım'a şunu söyleyerek bu meyli bağlamak istiyorum. Evet içinde bir takım şeylerin gelişmemiş, yoksun kalmış ve ilgiye ve sevgiye ve yeteneklerin gelişmemesine ait ihtiyaçlar annenin sorumluluğunda, babanın sorumluluğunda... Ama eğer zamanında anneniz ve babanız bunu yapamadıysa efendim bunu kasıtlı bir yapmama olarak değerlendiremezsiniz. Bunu siz de biliyorsunuz. Sizin bir adım atabilmeniz için yapacağınız bir şey var, ruhunuzdan çıkartacağınız bir şey var. O da affetmekle olur. Affetmekle olur. Eğer siz size yoksunluğu yaşatan kişiyi affedebilirseniz bir adım atabilirsiniz. Bu işin sırrı bu. Efendim ben bana yapılanları affedemiyorum. E o zaman sırtınızdaki yükle yürümeye devam edin. Bugün kalktığınız suratınız niye asık? İşte dün şundan şundan oldu. Şu adam şöyle yaptı, bu adam böyle yaptı. Efendim affedebilmiş olsanız aslında bugün mutlu kalkacaksınız. İnsanların bugünkü mutsuzluklarının sebebi aslında dünkü olayları bir türlü affedememesinin verdiği surat asıklığından dolayı kaynaklanıyor. Merve Hanım da, eğer annesini tebessüm içerisinde ve olgunluk içerisinde affedebilir ve kendi eksik duygularının giderilmesi noktasında bir de uzmanla görüşürse yaşamı daha da farklı şekillenebilir. Efendim Bugünkü yayınımızın da burada maalesef diyorum sonuna geldik. Haftaya salı günü saat 11 ile 12 arasında Burç efemde olursanız ben de sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Sorularınızla, mesajlarınızla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 Bu programda cevaplanmasını istediğin sorularınızı Burç yazıp boşluk bırakarak 37 şeriye gönderebilirsiniz. Çocuklu geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye Saati'yle 11'de Radyonuz Burç Efendi.